Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz camiyle ilgili had-ı şerften inşallah. Cami ve mescitte de tabi deniyor. Mescid daha ziyade küçük olanlara verilen bir isim. Cami ise daha büyüklere verilen bir isim. Mescid, Arapça iki kelime, sec yapılan bir mahal, mekan anlamına geliyor. Bir yere sec yapılıyorsa, oraya mescit deniyor. Bunun çoğulu, mesajcid geliyor. Cami, sonunda ayın vardır. Camide, Toplayıcı, bir araya getirici anlamına geliyor. Buna çoğu cevami geliyor. Hazir başlıdır inşallah viriden. Buyur ali Peygamberimiz Ali-sama'da teri. Hadi şerir demek diyorsun bu terim cemaatimiz. Peygamberimiz ali sözleri. Hayatındayken her sarf ettiği kelime, tabi hayatı deyince Peygamber dönemindekiler. bunların her birine had-i şerif deniliyor. Uyur Aleyhisselam Hazretleri Biladi ile allah Teala. ehab Biladi allah Teala'ya bir beldenin kasabanın şerrin en sevim yeri neresidir? Mesacidi Duha, oranın mescitleri. Demek ki köy olsun, kasaba olsun, mahalle olsun, oranın Allah katında en sevgili yerleri orada bulunan mescitler. Mescit tabii az evvel dediğim gibi secde edilen yer. Yani daha doğrusu ham yer. Mescitler Allah'a ait. Bunun için mescidlere Büyutullah deniyor. Betullah denen mescidlere. Yani Allah Tanrı evi anlamına geri manevi olarak. Ve biladı ila Allah-u Teala. Bir de Allah'ın en sevmediği yerler. Nerelerdir? Esvakuha. O beldelerin çarşıları, pazarları mıhtırırlar. Neden? Genelde şarjı pazarda insanlar gafil olurlar. Alanda, satanda, diye hırsında olur. Ayrıca tabii çok alt niyetliler, kötü maksatlı kişiler de oralara giderler. Bunun için elden geldiği kadar demek ki ihtiyacı olmayanın, tabii esnafın başka da böyle gelmeyi çıkanların orada fazla kalmaması daha iyi anlamına geliyor. İkinci haşa geçiyorum. Anne Zerri'nin zerre inanıyor. Ha te şöyle zerre diyor. Kultü yarısıüllallah. Ben diyor dedim ki diyor. Ey Allahın Resulü peygamberimize. Ey meşhedin bu ziyafil erdi evvela. Yer üzerinde ilk yapılan meşid hangisiyse sodun di peygamber yeryüzünde Kâhre Aleyhisselam bu peygamber cevap verdi el-mescidül haram ilk mescid yeryüzünde üzerinde, i haram mescid-i haram Kâbe'yi çeviren mescid deniyor muhteremler neden buraya haram deniyor oraya mescid haram deniyor başka yerde yapılması hele olan bir şey orada yapılması haram olduğu için oraya bir şey böyle oluyor iş deniyor. Kudüs'ün Tekrar sordum diyor. Ondan sonra hangi mescit? Kale El Mescidil Aksa, Beşde Aksa diyor Şimdi demek ki yer üstündeki bir Kabe'nin bulunduğu yer. Beytullah. Adem Aleyhisselam Hazreti dünyaya İndirici zamanlar cennetten tabi sürgün olarak önce hep ağladı. Tevbe etti. Sonunda tevbize kabul oldu. Affedildi. Canı sıkı adam için dünyada. Ya Rabbi dedi mı sıkıyor ya Rabbi dünyada dedi. E tabi alıştığı yer cennetti. Cennetten çıkan birisi kişi dünya tabi bir zindan olduğuna dünya Gördü Rabbim, ya Adem, git benim beytim var, binam var yani, onu tavafeyle. Adem Aleyhisselam Hazretleri, bir meleğin rehberliğiyle, bireratiyle, Kabe'ye Kabe geldi. Kabe'nin bulunduğu yerde, o zamanda bir bina vardı bu dönemler. Daha önce de vardı. Hatta buna beytül mamurdur deniliyor. Sonra Nuh Aleyhisselam tufanında bu bina göğe kaldırıldı. Yani temelleri belliydi. Yeri kalmıştı. Sonra Adem Aleyhisselam Hazretleri oraya sık sık gelirdi. Kabe-i Muazzama Beyt-i Şerif'i orada tavaf ederdi. Meleklere beraber olacak Ademiz. Sonra İbrahim Aleyhisselam zamanına kadar Nuh tufandan sonra Orası hali boş kaldı. Kabe'nin bulunduğu yer. Ancak temelleri belli duruyordu ama. Sonra Allah'a emir İbrahim, İbrahim Aleyhisselam Hazretleri'ne. Hadi Aleyhisselam Mekke'ye geldi. Zaten oldu oradaydı. oradaydı. konu tabi girmeyeceğim fazla. Onlar Kabe'yi yine baştan temel üzerine kurup bina ettiler. Elhamdülillah işte o günden beri Kabe amozuma tahfediliyor. Yalnız o dönemde peygamberimizin zamanında da Hz. Bekir'in zamanında da Kabe'nin etrafı boşluk bir arazi vardı. Etrafında evler, binalar vardı, küçük yapılar vardı. Yani etrafı bir duvarla çevrilmemişti o, o zamanlar. Hz. Ömer'in zamanında artık buna bir ihtiyaç görüldü. Hz Ömer bazı binaların istingakına gitti. Demek ki bu cihaz oluyor. Gerek göresi, camisiz için. Bazı bina istingak edildi. Parası fazlasıyla verildi. İlk Hz Ömer'in zamanında Kabe'nin çevresine bir metre yüksekliğinde duvar örüldü. İşte o duvarın içine de 500 haram denildi. Yani Kabe ayrı Kabe demek ki bir anı duvar, etrafı çevrilince, orası meşcit hükmüne girdi, oraya meşcit aram denildi oraya. Tabi zamanla genişliğe genişliğe genişliğe bugünkü duruma geldi. Üçüncü harç ve yürümazı cemaatimiz, dünyada hangi meşcitler Allah katında daha erfen daha üstün. Buyur Peygamber Aleyhisselatu Hazretleri Salatün fiin beş dil harami. Beş haramda bir vakit namaz kılmak, yani Kabe'de. Tabi gidenler biliyorlar elhamdülillah. Gitmeler hemen hemen herkes muhteyinler, tabi onu televizyon falan görüyorlar, biliyorlar. E, Kabe denilen bina maddi açıdan bir taş, bina. Maddi açıdan. Ama bir de tabonun maneviyeti var. Yani aslında gerçekte insan da et kemik yığını, maddi açıdan insan da. Hatta bir insanın delisi yüzülse Allah korusun mesela çıkan o görüntü, manzara korkuş olur yani. Kan, irin, Etler, kemikler, işkemedeki barsataki piştikler yani bir insanın da nedir? Örten, güzelleştiren derisidir. Nedir deri? allah Teala Mevlamız'ın Settar isminin tecellisini var. allah Teala bizi bir deriyle ambalajlıyor Mevlamız. Ambalajlı bizi. demek ki o deri sıyrılsa çıkan manzara korkunç olur okuşan bir et yığınları olur demek ki bir şey yalnız maddi açıdan bakmama gerekiyor işte Kabe'ye de yalnız maddi gözüyle bakmama gerekiyor evet insan da gerçekte maddi açıdan et kemik yığını ama insan bir de maliyeti var İnsan ruhu var İnsan'a bir gönül var İnsanca bir iman var Aşkın bir başkula var insanın kalbinde. Nice insanlar evet bir deriye paketlenmiş, ambaracanmış ama nice evliyalar mı derler? İşte Kabe denen binada öyle gördüğümüz zamanlarda terzine filan ona o aşklan bakmıyor vardır. Allah rahmetinin sürekli aktığı ticareti bir yer. Vardır. Meleklerin geldiği bir, bir yer. Orada her zaman Peygamber ruhante bulunur. Orada her zaman sürekli çok evliya bulunuyor teramlar orada. Şimdi demek ki mezheh haramda yani kabe çeviren binalara başlıyor duvarlar var yani ona ait. Orada bir vakit namaz kılmanın sebbi nedir? Mert i salatin, yüz bin namaza eşit oluyor. Demek ki nasip Mevla orada kılan bir vakit namaz yüz bin namaza eşit. Demek ki orada bir kimse on vakit namaz kıldı mı bir milyon vakit namaz kılmış gibi kadar sevap oluyor Yalnız orada günahlar da büyüyor ama, O da vasibatimiz. Ne yazık ki o gidenlerimizin çoğu da Allah korusun Günahı diktir biliyor yani Orada çok sakınma gerekiyor. Kul hakkında sakınma gerekiyor. Hele tabafta. Biraz yakışacağım diye onu bunu içiniyor, omuzuna basıyor, ayağına basıyor, şunları yapıyor, bunları yapıyor, insanları yarmaya çalışıyor. Ne o Haceresi'de göreceğim diyor. Şimdi nasıl ki yeryüzünün en kutsal yeri orası. Kabe. Olduğu yerdir. Kabe'nin kutsal yeri onda bir taş var mı? Yakut. Hacerül Esved deniyor ismine. Hacerül Esen deniyor. Tam köşesinde, yani doğu ile güney duvarının birleştiği köşede. Tam köşede, orada bir taş vardır. Bu taş şu anda kahve bir Taltı çikolata renginde. Öyle bir taş rengi o şekilde. Fakat o taşın bir de kokusu var ama. Ona kesinlikle koku sürülmüyor. Kaç binlerce yıldan beri Allah bilir sayısını o taş kokusunu kaybetmiyor. Neden? O taş cennetten geldiği için. Yani o taşı gören demek ki cehenneteki taşı görmüş oluyor almış oluyor. Gerçekten rengi kahverengimsi ama parlak bir şey. Öyle gayet parlak, dolu değil, madde değil, çok parlak. Yani bir nur saçıyor sanki ve özellikle kokusu vardır. Diğer kokusuna alınır. Tabi günümüzde yani bu koşullarda ona yaklaşmak tabi mümkün değil aşağı yukarı. Ama karşıdan görürsün tabi ne iletiyor. Hatta o taş önden kim geçerse onu hepsi alıyor. Hepsi alıyor. E nasıl alıyor bir taş bunları? Şimdi işinizde bazı belki bilirler muhtemelenler ceviz ağacı vardır. Ceviz ağacı. Ceviz ağacının öyle bir dönemi var ceviz ağacının o anda o anda Ağacı yönden kim içerirse o yönden resmini alıyor. Ceviz ağacı, ağacı kütük olarak orta yer aldığı zamanlar o şekl bedene çıkar. Önde insan geçmişse insan şekli sureti. Abi ayıp kurtu geçmişse onun sureti almakta. Yani bu gerçek bu. Ben kızımla gördüm bunu. Bu işte uğraşanlar bunu bilirler. Ceviz ağacının böyle bir günü var. Demek ki bir ağaç, dünya ağacı bile belli bir vakitte, belli bir ortamda önden geçtiğini nasıl alabiliyorsa işte o mübarek cennet taşı da önden geçenleri hepsini alıyor. Hepsini alıyor orada. Yalnız tabi ona sokulacağın diye kulaklara girilirse iş götüreşim otelinde. Hele kadınlar Kadınlar muhtemeler. Yani kadın illa ben de göreceğim. Ya da işte dönünce Türkiye bana soracaklar gördün mü diye. Yani böyle böyle bir şey olursa riyakarlık olsun Allah korusun. Eğer erkek arasında sıkıştı mı hepsi kaybedilirdi Allah korusun. Ve sıra attın fi mescidi Arkadan hadis devam ediyor. Ve bu mescidinde namaz peygamberimiz yani Medine mescidi. Elb-i bin namaza eşit oluyor. Bediye'deki, beşteki namaz. Meşiddin nebevi denen. Ki haram şerifte deniyor muhtemelen. Tabi bunu da aslında Ravz-i denen yerdir aslında. Ama genişleyince hepsinin içine giriyor gene. Fark etmeye gene. Ancak Peygamberimiz yaptığı mescid Ravz-i Mutahar denen bir yerdir. Peygamberimizin kabri ile binberi arası. Orasıdır. Razen Mutahara. Onun direkleri de beyaz menmerdir. Daha farklı olarak yani belli oluyor da. Oraya giren yani cehennete girdim dese yalan söylemiş olmuyor muhteremler. Bir gün oturuyorlar. Nasip olduğu ehlhamdülü de Razen Mutahara'da. Mübarek Zat. Ayet-i okudu. Yani kim Allah'a, Peygamber'e itaat ederse, o kimse peygamberlerle, sıdıklarla şeytire şiş olur. ayet -i i okudu. Ve gözden yaşlı ağladı. Ağladı. Peygamber kalbine baktı. Baktı. Ayet-i Kerim'e yaşlığa burada baktı. Bak burada peygamberle, sıdıkla Şehit Ömer'le beraberize muhtemelen edeceğim. Bu arada böyle buyurdu. Demek ki o namaz kılan kişi de bire bin olmuş oluyor. Vefi Beytil Makdis'i üçüncüsü her Beytil Makdis Kudüs'teki Meşri de Aksa. Hamsi Mühreti Sırat'ın o da beş namaza eşit olmuş oluyor. Demek ki Mekke'deki Haramşer'teki bire yüz bin. Bire yüz bin. Bediye'deki bire bin. Beş yüz aslında Kudüs'teki bire beş yüz. Yalnız adı cemaatimiz şunu da belirteyim. Bütün İslam ulamasının ittifakı ile 500 haram Mekke'deki beş yüz, Bedeni de eftal. Bir de Malik Hazretleri'ne göre bir buna fark ediyor. Yalnız şu bakımdan bir de var. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin bulunduğu kabri şerif. Peygamberimizin mübarek bedenine dokunan toprak Kabe'nin daha eftal, daha üstün. Arştan daha üstün buyuruyor. Yani değil ki dünyada şu evrende aş, evren madde alemi. Bütün şu alemlere aş, aştan, cennetten daha ehtar. Peygamberimizin yattığı toprakta, peygamberimizin bedenine dokunan topraklar. O atomlar, zerreler, o toprak maddeleri ne mutlu onlara muhteremler. Hatta yeryüzünde Allah-u Teala'nın bir salih kulu öldüğü zaman o şehirdeki topraklar Allah yaldırıyorlar. Ya onu bana ver. Rabbim onu bana ver diye Allah'a dua ediyor Ve bakıyor bu topraklar bu Allah'ın sahri kulu götürürken nereye gidecek? Bakıyorlar. Diğerleri ona mahzun oluyorlar. E toprağın böyle bir hissi var mı, duygusu var mı? Var, var mı? Var, var mı? Tabi sonra sezemeye ihtiyacınlar. Evliyoğlu'nun seziyor böyle şey. Toprak, o da Allah'ı zikreden o, o da Allah'ı biliyor. İşte, dünyadaki en kutsal me meşritler, üç tane. Birincisi, Mekke'deki haram-ı şerif. İkincisi de Medine'deki haram-ı şerif, Ravza Mutare. Üçüncüsü de meşri haksa Kudüs'te. İnşallah o da İstanbul Müslümanı olurdu inşallah. E, dördüncüsü hangisi? Dördüncü Medine'deki Meşrik Kuba azıcı muhtemelen. Meşrik Kuba o dördüncü. Neden bunlar daha üstün diğer Meşriklerden şimdi? İki açıdan daha üstün. Bir mekan mahal olarak üstün. ikincisi onları kimler yaptı? Kabe'yi kim yaptı? İki peygamber Hadi İbrahim oğlu İsmail Aleyhisselam Hazretleri iki peygamber yaptı. Medin'deki meşride peygamberimiz biraz çalıştı peygamberden. Eshablarla beraber. Çalışanlar başta peygamber Aleyhisselam Hazretleri onun o gücülü sahabeleri. Onu yaptılar. Meşri ahsayı iki peygamber daha başladı ömrü yetmedi. Oluş Üniversitesi'den devam etti. meşrik Kuba onda peygamberimiz yaptı muhteremler. Gizliden gelince oraya yaptı. Peki beşinci acaba hangisi? O belediğin muhterem işte. O belediğin. Yalnız ülemanın görüşüne göre daha eski mesrikler, daha kutsal yerler, daha kıymetli. Mesela Türkiye'mizde Bursa'yı Ulu de böyle diğer yer muhteremler, Ulu Camii'de. Neden? Onun da çalışanlar içerisinde kaç evliya vardı. Yani Somuncu Baba gibi, Emrin Hüsnü Hazretleri gibi yani çok evliya orada çalıştılar. Parası niye bu zafer elde edilen kalemetin malıydı? Parası yüzde yüz helaldi. Çalışanlara da böyle kıymetli yerlerdi. Dördüncü geçiyorum inşallah. Buyur, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Ela dikkat ediniz, uyanınız. Ve inne men kâne kâne Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bu adı şerifini hastalığında söyledi. Hatta ölümüne beş gün kalmıştı Peygamber Aleyhisselam. Kalmıştı. Yanına gelen sahabelere Peygamber bunu son olarak vasıt etti. Bunu Ela esam dikkat ediniz. Sizden evvelki de kanu yettehizi yöne kubur enbiyahim ve salihine mesacide. sizin önceki ümmetler, eski ümmetler, bunlar peygamberlerinin ve salih kişilerinin mezarlarını meşgid edindiler, cam edindiler. Ela felâ tettehizi el-kubure mesacide inni enha hüküm an Peygamber burada bu Önceki ümmetler, onlar ölen Peygamberi gömüldüğü yerini meşhit edinildir. Ölen iyi kullar, salih kullarında tabii iyi kullar var tabii var, vardı. Onlarla mezarın bun diyeği meşhit edinildir. Sizi bunu yapmayınız, bunu isten ben ediyorum bu Şimdi günümüzde adı cemaatimiz, bu Türkiye'mize özel bir şey gelder. Türbelerin çoğunda mezhit Yanında. özel bir mesela ayrı bir cami olur. İstanbul'da falan etmezse camisi, türbe ayrı, cami ayrı. Bu olur bence. Ama türbe binasının yana başında bir de bir bölüm yapıyorlar mescit. Yani türbeye giden kişi ne yapıyor orada? Orada namaz kılarsa bir fazreti gibi olmuş oluyor. Hali bu Bekru muhtemelen. Yani bir insan bir türbeye gitti zamanlar orada namaz kılmaması gerekiyor. Ama eğer bir vakit gelmişse, vakit namazını kılacaksa, başlayer yoksa küçük zaman vakit namazı kılabilir. Ama sanki türbe namaz kılmak diye bir şey yok. İslam'da yoktur bence. <Gülüyor> Beşinci hasıya geçiririm inşallah. Bülü arasama adetleri İnler Mescid'e Mescid'e kesinlikle La yehillu <gülüyor> ljunubin ve la haizim ilah. Meşhirdere, cüno olan bir kimsenin ve kadın adeti halindeyken girmesi, helal değildir, haram anlamına geliyor? Orada. Demek ki meşhirder Allah'ın evi olduğuna göre tabi, biraz daha özen göze göre gelen gelirken. Mümkün olduğu kadar mesela işte kirli tabi çoraplarla yine insan sarı soğan fazla yemişse ve kokusu fazla geliyorsa bu gibi hallerde diğer Müslümanlara eza verecekse e, girmeme gerekiyor. Bir de erkek olsun, hanım olsun. Demek ki bir insan cünüp halde meşgide girmesi de haram olur muhtemeler. Hatta biliyorsunuz İtikaf vardır İslam'da. Mesela bir Müslüman Ramazan'da her zaman itikaf olabilir. Bir meşritte girdi, itikafta. O dedi kalkıyor yani. İtikafta bulunan bir Müslüman meşritte uyudu, daldı. Uyuyucu tabi uyudu orada. Uyudu, daldı. Uykusunda itiram oldu. Yürüm oldu yani. Ne yapacak şimdi bu kişi? Meşhite. Ne yapacak kişi bakınız? Olduğu yerde hemen kollarını sıvayacak, tozlu kalın halın malını neyse, ya da duvar dibindeyse ama duvara gitmeyecek özel. Hemen bulunduğu yerde tozlu halda olabiliyor, kalın halda olabiliyor. Duvar duvar dibinde hemen kişi tem yapacak. Tem yapacak o şekilde cami dışarı çıkacak. Yani Allah evine özen gösterme gerekiyor cami Yine tabii hanımlarda böyle azı günlerinde meclislere camilere girmeleri hele olmuyor, haram oluyor. Büyük kimse evinde, mesela kişi evi e, müsaitse evin yapısı, kişi evinin bir küçük odasını mecls ayırırsa. Odanın olması varsa onun hesabı daha çoğalıyor. Mesela hadi Fatma validemizin bir odası vardı Bir odası var Fatma validemizin. Onu bir kişinin meşde edilmişti. Bölmüş orası özelce. Hep odanması vardı orada. Gençler meşlükme girmiyor ama sayısı çoğalıyor. O zaman da oraya da işte demek ki cünüb olarak girmemek gerekiyordu oraya. da. Altıncı alışveri geldi inşallah. Buraya aleyhissamadu'ya terim. Bir de şimdi meşritlere girmenin usulü adabı burada. Bize bildiriliyor. İzâ dehale ehad el-mescide sizden biriniz meşrite girdiği zaman, girerken yani. Biliyorsunuz muhteremler meşritlere sı ayakla girilir. Dikkat edelim bunlara. Hatta bir konuşan aklıma geldi. Yani yoktu programda ama bunun özeteyim inşallah. Sağiyette aklıma geldi de. Medine Münevvere'de bir anlatmıştım muhtememde. Yani kendisi bir daha bu kişiyi tanıyan kişi. Onu dinlemiştim. Türkiye'den bir kişi Medine'ye gitmiş. Neye gitmiş oraya? Oraya. İçine Peygamber aşkı sevizi gelmiş, yanmış ama yanmış, uyku uyamıyor, iyi bir şeymiyor. Çoğu şuna gözü görmüyor kişinin, yanmış, hepimiz aşkıyla. Son da çoğu şehir bir gün yukarıda ayrılıyor, bediine gidiyor. Oraya gidiyor, tabi niyet ticaret falan değil, yarı aç, yarı tok hep Peygamberimizin kapı etrafında ağlıyor, sulu, sarhoşere getiriyor, ibadetleri meşgul. Bir gün sabah namazına girerken erken gidermiş, bab Selam derler, kıblini verince sağdaki, öndeki kapı bab Selam'dır. Orada girme daha efteldir. Bu her zaman erkenden gidermiş oraya, daha kapı kapalıyken kapıda oturup peygamberin kapısını beklermiş. Kapı açılıyor, Taburunca aşıkla daha var içeri giriyor İçeri girerken buna biri bir tokat vuruyor tokat eli görüyor el görüyor ama tek avuç görüyor bir el kim insan görmüyor yok kimse bir el bana aşağıda bir şefkat tokadı derler yani acılıcı değil de böyle uyarı bir tokadı vuruyormuştu bana bak ki kimse yok ama ki manevi şefkat tokadı. Değil suçum var diyor. Peygamber'e ziyaret ediyor girince ondan sonra sabanmazını kılıyorlar. Oturuyor Ravz-ı Muhtahara'da. Mürakap ediliyor. kapınıyor. Başlıyor kendi kendini sorgulamaya. Kendini hesaba çekmeye. Acaba ben dün ne yaptım? Akşam gece ne yaptım? Acaba ne hatta ettim ki? Bana bu maletekat vuruldu. Böyle düşünürken bulamıyor kendisi. Hafif bir Sine deniyor, uyumuyor, sanki hafif gözük geçiyor kendisinden. Yani hem duygular tam ölmüyor, kapanmıyor, hissedebiliyor ama gözü kapanıyor. Bakıyor, Razay Muttaharada bir telaş boşmalar var. Eğer kırkların biri ölmüş, dünyadan geçmiş, yerine başlice alacak tabii. Başka kırklar? Kırklar toplu olar? Bekliyorlar, biraz sonra Peygamber'in geliyorsa mazedefler. Hazır Bekir, Hasan bir birer tarafında Peygamber geliyor, oturuyor mihraba. İşte başlıyor bunlar, müşavere, bir danışma görüşme aralarında. İşte kim alalım aramıza. Bakıyorlar, işte Kudüs'te falan kişiye bakıyorlar daha eksiği var. Daha falan olmuştan fazlasıyla. Şunu şunu derken, kırkların biri bunu teklif ediyor. Evet, bu da olgunlaştı, aşık çok. Buna alalım. O zaman kırkların biri diyor ki... Az önce ben tokat vurayım diyor. olmuş işte. O zaman anlıyor bu da. Peygamberimiz gülümsüyor... ...soruyor kırkların başına. Neden vurdun ona tokadı? Peygamberimiz biliyor durumunu tabii. Gülümsedik soruyor. Ben tokat vurdun ona? Ya Allah. Sen çok aşık ya Allah. Aşkına bir şey gözü görmüyor... Karameşehir Meşri'de su o yanına girirdi. Fark edemedi. Onun şey vurdu. Anlıyor tabi. Sonunda o günü Şam Büsü'ne karar veriliyor. Onu alıyorlar. Onu alam diyorlar. Melis dağılıyor. Melis dağılıyor. Bu da kendine geliyor. Ama buna bir görev vermişler şimdi. Kırtına başlıyor ki peygamberimize yarısıyla Allah ee, buna bir ceza daha verelim işte kurtaran başı. Peygamber ne verelim bana? Bu diyor dönsün Türkiye'ye girsin. Orada biraz talibe okusun diyor. Alemiş kendisi. Sonra buraya gelir diyor. Şimdi uyanıyor bu kimse. Allah Allah ne yapacak şimdi? E buna Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Kırklarım önünde görev verirsin kendisine. Türkiye dönmesi için, talibe okutması için. Oraya da aşık. Orada ayrılamıyordu. Orada Belki gördüğümüz bir hayaldir kendi kendine. Ama yine korkuyor ama tokadı yedi. Sonra daha kuru tokadı için gelecek bunu biliyor. Korkuyor bu sefer. Cevaba ne yapayım derken hemen de Şam'a gideyim diyor. Adız belli şimdi. Onlara karıştı. Onu göreyim diyor. Ondan hemen O zaman deveyle, deveyle Şam'a gidiyor. Bütünle görüşüyor. O dur anlıyor ki gerçek olduğunu. Şimdi cemaatim şuna gidelim bu konuya. Özetelim bu konuyu camilere gereken meşriklere sağ girilecek. Yalnız evde, tuvalete, banyoya girerken, bir dışarıda gerekirse, tuvalete girerken oralara sağ girilir. Camilere iken sağ girilir. Camilene çıkışta nasıl olacak? Çıkışta da sağ yata kalacak Soyak çıkacak mı Neden? Çünkü dışarısın, camarısın fark var. Camda ayıftal olduğu için demek ki soyak içeride dururken su atılacak, dışarı çıkılacak. Bir de okunacak kısa bir duvarı burada. Hadis-i sabittir. Biri aleyhüm İza dha le eha Sizden biriniz. Beşte girdi zaman girerken felüselliğim alenli biye. Önce Peygamberimize sabır şerife versin di Peygamberiz. Önce Peygamberimize sabır şerife. Allahu salihe la okusun. Ve yekul onu da şun desin. Allahu meftahli ebwa rahmetik. Allahu meftahli Ebvabe rahmetik. Anlamış şu muhtememde Türkçe verirsin inşallah. Allah'ım bana rahmet kapı aç Allah'ım. Tabi şimdi Arapçanın insan içine bir inince Türkçe bunun karşılığı çok yaman kalıyor şu evet. O zaman bir şey ama. Evet. Aşığı o anlamı tanıyor. O anlamı aşağı göre geliyor. O kadar inşallah aslı öğrenirse daha başka. Mesela Allahümmeftahli. Allah'ım bana aç diyoruz ama e, fetih yani aç anlamına gelmiyor ki. Mesela bir normal kapı açılıyor. Ama fetih bir de fütuhat anlamına geliyor. Fatih deniyor bakın fetih denilere. Fütuh anlamına geliyor. Ya Rab bana fitihler ve bak. mani fitih anlam geliyor. Geliyor. Tek okuyayım dua inşallah. <teor. unánh> Allahümmeftahli ebbâber <Savior> rahmetik ve izâ harice cami girişte. Çıkışta ne yapacağız? Ve izâ harice biz o ile yine önce peygamberimize savaşları getirecek. Ve lukul şu dönecek çıkışta. <Sessizlik> Allahümme inni eselüke min fadlik. Allahümme inni eselüke min fadlik. Allah'ım senin fazla kerem rüsvü istiyorum. Yani ben yapamadım ya Rabbi. Eğil olamadım ya Rabbi. Ama senin rüsvü istiyorum diye Allah'a dua etmek. çıkışa da. Şimdi belki meşkeye girerken Önce kişinin temiz olması, yani abdest olması gerekiyor kişinin. Ancak bir insan cünüp olmamak şartı ile kişinin abdesti yok. Ama cünüp bir kişi. Abdesti yok. E camide bir işi var, girip çıkacak. Ona girebilir muhtemelen bakın. Ondan girebilir. Ama bir kimse cünüp haldeyken ne iş olsun giremez cami. Yasak mı? Yasak mıdır? Hadis yedinci alçevi geldik inşallah. Bura peki malice dehale, hadi Sizden biriniz mescide gördü zaman, işe girişlendi. Fel yerika iki namaz kolsun. Kabre en iyi oturmadan önce. Tehiyyatın meşgid namazı deniyor. Tehiyyat selamlama anlamına geliyor. E, meşgid bir elbis selamlama anlamına geliyor. Demek ki bir kimse meşgide camiye girdi zaman iki rekat namaz kılacak. İsmi tehiyyatın meşgid unursam fark etmez. Namaz yeter. Yalnız bir insan camiye meşgide girdi zamanlar ezan oku okumak üzereyken oturabilir zamanlar. Hatta girdiği zamanlar kişiyi mesela sünnetle kılsa bu yeri geçebilirim. Işte. Ayıklama gerek yok. Burada bakın ne buyuruyor Peygamberimiz? Kable en iyi ise, oturmadan önce kısın. Bu adı şerifi Buhari'de Ebu Katada buyuruyor sahabeden. Ebu Katada Hazretleri vardır. Hazreti Ebu Katada Ravdhan Hazretleri bir gün peygamberimiz zamanı meşriye giriyor, bakıyor peygamberimiz, esra'ın beraber oturuyorlarmış. O da girip, oturuyor. Oturunca peygamber döndü. İlâ Eba Kata de. Neden, teyitli meşri kılmadın buyurdu. Ya oturuyordunuz, ben oturdum. Hayır, kum salyene, yani. kalk kıl dedi böylece. Demek ki bir insan meşriye girdi, Unuttu oturdu. Vakite var daha. E, Kur'an okunmaya bir şey yapılmıyor. Vakite var daha. Kalkıp derler kılabilir bunu. Kılabilir. Anlaşım buradan. Yalnız mekruh vakitlerde kılmaz. Yani mekruh vakitler vardır ki nafile kılınmayan vakitler vardır. Ne zamanlar bunlar? Bir insan sabah namazına meşte geldi. Evinde eğer sünnet evinde kılmışsa, meşreye gelince, o zaman teyret kılanmaz. Çünkü, imsa vakti çıkıp, yani tülü fecir oldu mu, yalnız nafiye iki kadar sabah sünneti kılınır, başka kılanılmaz. Yani, Sabahtan başlıyorum. Demek ki bir kimse, sabah namazına, meşri camiye giderken, elinde, evinde sünnetini kırar çıkmışsa, bu da eftaldir, sünneti budur bu şekilde, camiye gider, oturur. O zaman da hayat namazına gelen kişi ne yapacak? Öğül namazına 15-20 dakika az bir zaman kalmışsa o zaman gelen vakittir. Ama öğle zamanlar yarım saatten fazla varsa o kılabilir. İkin namazına geldiği zaman hiç kiraatı yoktu. İkin namazına geldiği zamanlar. kılabilir kişi. Akşam namazına geldiği akşam üzeri onu tabi kılılmaz gene oturur. Yasa'ya geldiği zamanda kılavya muhtemelen. Evvel meşriye geldim de tehdit kılamanın sonunda kılayım. Sonra kılınmaz. Onun yeri geli zamandır böyle. Sonra kılınmaz bir daha. Geç artık o. Ve son şey görülmüş az cemaatimiz. Bir de meşli ilgili. Bülü Aleyhisselam Adetleri, اِذَا رَيْتُمْ مَنْ يَبِيُوا اَبْ يَبْتَعُوا فِي الْمَسْجِدِي Mescidde bir kimse gördünüz ki bir şey satıyor. Ya biri bir şey alıyor. Bu olur mu şimdi mescidde mu alışveriş? فَكُولُ Eğer onu engellemiyorsanız Biliyorsunuz mescidler pazarlı değil muhteremler. Alışverişleri değil mescidler. Kesin caiz diye. Bülüyor Aleyhisselam adetleri. Bir kimseyi gördünüz ki mescitte bir şey satıyor. Küçük bir şey satıyor. Biri alıyor. Pekur deyin ki La erbeheallah Allah yaptığın dışarı sana bereket vermesin. Allah hayır vermesin diye ona bir nevi beddu ediniz. Yani dinlemiyor yine yatıyorsa. Almama gerekiyor. Almama gerekiyor. Ee, Mescid'de dilenciye para da verilmez cemaatimiz. Ülemanın ekserici göre haram. haram Bir kimse dilenmeye gelse, isyamiye gelse, dilenmeye gelse, işte cemaat şöyleyim, böyleyim diye e, mihraba gelse, oraya gelse, dilense, dilenmesi haram oluyor, vermesi para caiz olmuyor. Bakınız. Aynı caminin dışında, caminin dışında para toplanabilir. işte. Yani ve camiye para toplanabilir. Ama caminin yararına bile camide para bir toplanamaz. Yani camiler ticaretli değildir. Ancak bir insan itikaftayken bir insan itikafta mesela tembe diyor fırıncıya, bir market tembe diyor ve itikatten dışarı çıkamayacağım her gün mesela bir evime getirir misin diyor. Onu bir evime getiriyor on parası verebilir o. İtikatte olan kişiye. Ama bunu iş olan bir kişi, demek ki cami içerisinde kesinlikle işte Alana günah, <gülüyor> bir, bir şey satılmaz. Alanla günah, satanla günah. Ve eğer reyut menyeşüdü fihi dağleten bir kimsenin bir şeyi kaybolmuş da, gelip cami ilan ister. Ey cemaat, benim fren şeyim kayboldu. Gören bile var derse, fakülü <gülüyor> ona değiniz la ilahü aleikya. Allah, arada bulurmasın diye izin Yani caiz değil. Cahiz Bir de adı cemaatimiz camilerde, mescitlerde dünya kelamı da konuşmamak bak bir de şimdi. Konuşmamak. Yine ateşte geliyor. O ateşte almayalım olması diye. Ateş odunu yediği gibi cami diyen kelime konuşmak da sevabı yer götürür bakınız. Mesela ateş yanıyor. Kışın yaşandı. Çoğum biliyoruz bunu. Odun atılıyor. Biraz odun yok. Yemiş ateş odurun. De. Demek ki camide dünya kelamı konuşmakta ne yapıyor? İnsanın sevabını bitiriyor. Yani camide mutlaka bir İslam adabı edebi gerekiyor camide. Allah'ın evi cenecalıyım. Bir de amaç ibadettir burada. Bir insan camide hiçbir şey okunmazsa bile öylece edep otursa kişi, o kişiye namaz kıymış gibi sevap alıyor. Öyle bir yer camiler. Ve cami-i dışarıdan tabi daha, eten, daha üstündür. Bir de adı bir yere bir meşrit, cami yapıldı mı zamanla o cami yıkılsa halk odan ayrılsalar mesela var öyle yerler köy kurulmuş bir şey kurulmuş ve ata şehirde olabiliyor bir şehir önce o tarafa ağırlığı vermiş zamanla şehir başı bak kayıyor o da Bir bire bir cami yapılmış ne zaman bir cami bu ipine giriyor gerek bir kişi şahı yaptırsın bunu vakfetsin. Gelirse toplum bunu yapsın. Meclit, küçülse meclit. Birisi cami yapıldı. İçinde cemaat namaz kılmaya başlandı mı, o hükmen meclit oluyor. Meclit oluyor. Nedir meclit olunca, hükmen olunca? meşit meclit göktere kadar meclit. Üzerine meşit göktere kadar. Yeni yine meşit. Bunun için Yeri altına tuvalet olmuyor meşri altına. Caiz değil muhtemelen hakkımız. Tuvalet caiz olmuyor. Meşrinin yeri altına meşrit oluyor. Üstü meşrit oluyor. Ancak bazı apartman dairelerinde, dairelerinde mesela arada bir bina, odamada bir şey meş yapılırsa bu hükme girmiyor bu. Özel olmadığı için, bina olmadığı için buna girmiyor. Bir de bir meşri zamanla haraboz yıkılsa bile meşrinin bulunduğu yer ebediyen yani, kıyamda kadar meşrik hükmünde bulunduğu yer. Nedir orası? Orada günah işlenemez yani. Bir insan bilmeden, mesela bundan 500 sene önce, 1000 sene önce bir yer Ve Sonra oraları yıkılmış, harap olmuş, halkı başta göç etmişler bunlar olmuş. Bir insan bilmeden alırsa tabi günah olmaz ama hayrı görmez ama. Hepsi gider elinde huzur olmaz, bereket olmaz, hastalık olur, hep teşrik olur, teşrik, hep teşrik olur evinde. Yaramaz kendisine. Bunun için işte araştırma gerekiyor. Yani meşrikler aldan evi binasıdır. Yıkılsa bile orası ebediyen hükmeyle meşriktir. O değişmez oraları. Yine hadis ı şefde geliyor yaz cemaatimiz. Yedi kimse var. Yarın mahşer yerinde. Araştırma görülecek tek işler var. İşte bunlar bir nedir? Kartları meşgitlere camiye bağlı olanlar. Yani meşgitleri sevenler, camiyi sevenler. Bir mümin meşgitlere camiye girince balık sudaki durumuna benzemesi gerekiyor. Balık sudayken doğal hayatını yaşıyor balık. Eğer balık böyle dalgayla malgayla kıyıya vurursa ne oluyor balık? Balık dengesi bozuluyor. Çıkma başına dalık. Tekrar denize giderse, çekilir, dalga çekilirse rahatlıyor. Demek ki bir mümin de, bir mümin de, vaktinin çoğunu, boş vaktini tabi, bir mümin de, boş vaktinin çoğunu mescide geçirmeye çalışmamız gerekir ki bak muhteremdir. Dedim, demek ki müminin doğal, ruhsal yeri derisi camide var. Balığın üstteki duruma benziyorlar. Münafık beye benzer, münafık da tutulan bir kuş. Yani özel yetiştirilen değil de, doğada yaşayan bir kuş. Ağlam tutulmuş, kafeste kurulmuş. O doğada yaşayan serbest kuş, kafeste nasıl sıkılıyorsa, işte Allah'a korusun, münafıkta, meşlette öyle sıkılıyor muhtemeler. Yani, ben şahsen kendim bazen bakıyorum, acaba münafık bende. Demek lazım Bakıyorum böylece. Ölçüne bakını demiyorum. Eğer meclide girince rahatlıyorsa burada elhamdülillah iyiyiz muhtemelen. Yok meşte sıkılıyoruz. İşimiz yok mesela. Gücümüz yok. E, sağlığımız elverişli olduğu halde eğer meclide bizi sıkıyorsa bu Allah'ın iyi galama mı? Değil muhtemelen. İllâhâna Fatiha.